Adı. sanki karaya karıya da dahil olmuş gibi. Hadi kafasını da Evet. Çekeyim bir tane daha, daha bir tane daha. Yok yok siz ben biraz videoya çekeyim. Ne yapacaksın? Bana içinde. Ne yapıyorsunuz? İyi zaten. Hala yolda mısınız? Sen iyi. Alan nasıl? Sen Sen ne yapıyorsun? Sen, yine ya, tamam, Sen de ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Zaten. Zaten.